Matta, 28. Bölüm Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü Tanyer'i ağarırken Mecdelli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbim bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar. Sonra... Ölü gibi yere yıkıldılar Melek kadınlara şöyle seslendi Korkmayın Çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum O burada yok Söylemiş olduğu gibi dirildi Gelin onun yattığı yeri görün Çabuk gidin öğrencilerine şöyle deyin İsa ölümden dirildi Sizden önce Celile'ye gidiyor Kendisini orada göreceksiniz işte ben size söylemiş bulunuyorum. Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar. Koşarak İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına çıktı. Selam. Dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. O zaman İsa. Korkmayın. Dedi. Gidip kardeşlerime haber verin. ''Celile'ye gitsinler. Beni orada görecekler.'' Kadınlar daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkahinlere bildirdiler. Başkâhinler ileri gelenlerle birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlere yüklü para vererek dediler ki, ''Siz şöyle diyeceksiniz. Öğrencileri geceleyin geldi, biz uyurken onun cesedini çalıp götürdüler.'' Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa, biz onu yatıştırır, size bir zarar gelmesini önleriz. Böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygındır. 11 öğrenci Celile'ye İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar ama bazıları kuşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.